Rahim. Hud suresi, bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Ebu Bekir'den gelen rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Seni ihtiyarlatan nedir? Beni Hud, Vakı'a Amma, Amma suresi ihtiyarlattı buyurmuştur. E. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden dörde e kadar Elif, Lam, Ra Bu kitap ayetleri kesinleştirilmiş Sonra da hakim ve hadir olan Allah tarafından uzun uzun açıklanmıştır Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye Muhakkak ki ben size onun katından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe ki, belli bir sureye kadar sizi güzelce geçindirsin. Her lütuf sahibine lütfunu versin. Eğer yüz çevirirseniz, o zamandan başınıza gelecek büyük bir gün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. Ve o her şeye kadirdir. Yine bu surenin başında, rufu mukatta dediğimiz harflerle başlamıştır. Manasını Allah bilir. Allahu Teala ayetleri kesinleştirilmiş, sonra da uzun uza diye açıklanmıştır buyuruyor ki, ayetler lafzında muhkem manalarında uzun uzun uza diye açıklanmış, müfasaldır. Böylece o hem şekil ve hem de mana itibariyle mükemmeldir buyurmuştur muhakkak ki ben size onun katından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleciyim. Yani muhakkak ki ben ona muhalefet ettiğiniz takdirde azap ile uyarıcı ona itaat ettiğinizde ise sevabı müjdeleciyim. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de safa tepesine çıkmış ve en yakınlarından başlayarak Kureyş'ten olan akrabalarını çağırmış ve Kureyş toplanınca sizin üzerinize sabah veya akşam düşmanın ansızın gelmekte olduğunu size haber versen ne dersiniz? Beni doğrular mısınız? diye sormuş. Onlar da evet demişler. Şöyle buyuruyor. Muhakkak ki ben sizi şiddetli bir azabın önünden uyarıcıyım. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin ki belli bir suriye kadar sizi güzelce geçindirsin. Geleceğiniz hususunda geçmiş günahlarınızdan Allah'a tövbe ve istifarda bulunmanızı ve bu hal üzerine devam etmenizi size emrediyorum. Eğer böyle yaparsanız belli bir suriye kadar dünyada sizi güzelce geçindirir. Her fazilet sahibine de ahiret yurdunda hak ettiğini verir. Geçimin dünyada fazilet sahibine hak ettiğinin verilmesinin de ahiret yurdunda olduğu şeklinde konuşmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam sizin hanımınızın ağzına koyduğunuz lokma ve yiyeceğe varıncaya kadar Allah'ın rızasını dileyerek vermiş olduğunuz her bir nafaka muhakkak ki kulluksuz ve ecde dairdir buyurmuştur. Beş <gülüyor> Dikkat edin onlar peygambere düşmanlıklarını gizlemek için iki büklüm olurlar. Elbiselerine büründükleri zaman da dikkat edin. Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o göğüslerde olanı bilir. Bu ayet hakkında i̇bn Abbas'tan gelen rivayet, kişi hanımı ile temasta bulunduğunda veya abdest bozmaya çıktığında utanırdı da, Dikkat edin, onlar iki büklüm olurlar ayetini indirmiştir. Sizin gizlediğinizde, açığa vurduğunuzda Allah bilir manasında. Altı, yer yüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onların durup dinlenecek ve saklanacak yerleri de o bilir. Hepsi apaçık kitapladır. Allah subhanahu ve teala yaratıkların büyüğü ve küçüğüyle yeryüzündeki, denizdeki ve karadaki diğer hayvanların rızıklarına şefir olduğunu haber veriyor. Ki bu donan Rablığının bir gereğidir. Çünkü Rab terbiyeden, yaşatan, öldüren ve kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. 7 ve 8. Hanginizin daha güzel ameli olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Zaten arşı su üstündeydi. Andılsın ki ölümden sonra muhakkak sizi yine diriltecek. Küf edenler mutlaka bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdir. Sayılı bir müddete kadar üzerlerinden azabı erteleyecek olsak mutlaka bunu alıkoyan da ne derler? Dikkat edin o geldiği gün onlardan asla dönmeyecek. Alay aldıkları şey onları mahvedecek. allah Teala her şeye kadir olduğunu, gökleri ve yeri altı günde yarattığı, bundan sonra arşının su üzerinde olduğunu haber vermiştir. İmran ben Hüseyin'den gelen rivayette Aleyhissalatü Vesselam Ey temime oğulları Müjdeyi kabul edin buyurmuştu Onlar bize müjdeleyin o halde Bize müjdelediğini haber Ver dediler Ey yemen ehli müjdeyi kabul edin Buyurdu onlar biz kabul ettik Bu işin başlangıcının nasıl Olduğunu bize haber ver dediler Her şeyden önce Allah vardı Arşı su üzerindeydi Leyf-i Mahfız'da Her şeyi yazdı sonra gökleri ve yeri yarattı buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala burada hanginizin daha güzel amel olduğunu denemek için buyuruyor ki o gökleri ve yeri tek ve ortağı olmadığı halde kendisine ibadet etsinler diye yarattığını kullarının saydalanması için yarattığını o bunları boş yere yaratmadığını söylüyor. Ve bunun karşılığında Allah subhanahu ve teala hanginizin daha çok ameli olduğunu denemek için hanginizin ameli daha güzel olduğunu denemek için sırf Allah için olmadıkça ve aleyhissalatü vesselamın şeriatı üzerine olmadıkça amelin güzel olmayacağını bildirmiştir. Demek ki her amelde yapılan Allah'a karşı işlenen her amelde iki tane şartın olması gerekiyor. Birisi Allah'ın rızası ikincisi ise sünnetine uygun olması. Eğer birinden var biri yoksa o amel geçersizdir. Birisine bunu neden yapıyorsun diye sorduğunda cevap Allah içinse nasıl dediğinde o nasıl öğretmişse ona göre demedikçe o amel geçerli değil, batıldır bu ayetin manasıyla. 9, 10 ve 11 Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra onu geri alırsak andolsun ki o pek ümitsiz, pek nankör olur şayet başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak kötülük başımdan gitti der şımarır ve övünür sadece sabredip de güzel amel işleyenlere işte onlara mağfiret ve büyük ecir vardır Evet, yine Rabbimiz subhanahu ve teala kendisinin merhamet buyurdu inanan kulları müstesna olmak üzere insanı ve ondaki zemmedilmiş kötü sıfatları haber veriyor. Bir nimetten sonra ona bir zorluk dokunduğu zaman geleceğe nispetle hayırdan ümit kesme, geçmiş haline nispetle ise küfür ve inkarı meydana çıkıyor. Sanki o hiçbir hayır görmemiş ve bundan sonra da hiçbir açıklık, saraklık ummaz haldedir. Aynı şekilde bir musibetten sonra da ona bir nimet ulaştığında Kötülükler başımdan gitti Bundan sonra bana ulaşacak Hiçbir eziyet ve kötülük kalmadı Der Aleyhissalatü vesselam efendimiz Müminin işine şaşırır Onun bütün işleri Hayırdır ve bu özellik Sadece mümine mahsustur Şayet ona bir Ferahlık gelse şükreder Ve onun için bir hayır olur Şayet kendisine bir sıkıntı Dokunsa sabreder de Bu da onun için bir hayır olur bu mümin dışında kimse için değildir buyurmuştur 12, 13 ve 14 belki de sen ona bir hazine indirmeli veya yanında bir melek gelmeli değil miydi demelerinden ötürü sana vahyolunanların bir kısmını terk edecek olursun sen ancak bir uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, haydi onun surelerine benzer uydurma on tane sure getirin. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın. Size cevap veremezlerse bilin ki, o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala Müslüman olmuyor musunuz? Evet. Allahü Teala'nın da haber verdiği üzere, o peygambere hakkında müşriklerin söylemiş oldukları sözler ve inatlaşmaları hususunda elçisini teselli ediyor ve inkar edenlere de meydan okuyor. 15 ve 16. Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, onlara amellerinin karşılığını burada tamamen ederiz. Onlar bu hususta hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki, ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri ameller boşa gitmiştir. Yapa geldikleri zaten batıldır. Bu hakkında İbn-i Abbas'tan rivayette, muhakkak ki riyakarlar, iyiliklerinin karşılığını bu dünyada alırlar. Şüphesiz onlar zerrelipler haksızlığa, uğratılmazlar duyurmuştur. o buyuruyor ki kim oruç namaz veya geceleyin teheccüd namazı gibi salih ameller işler ve bunu yegane dünyayı isteyerek yaparsa allah Teala dünyada onun istemiş olduğu sevabı karşılığı ona tam olarak verir dünyayı isteyerek yapmış olduğu ameli böylece boşa gitmiştir o ahirette hüsrana uğrayanlardandır 17 Rabbından açık bir delil üzerinde bulunan ardınca da Rabbı tarafından bir şahit gelen ondan önceden Musa'nın imam ve rahmet olan kitabını tasdik eden kimse başkaları gibi midir? İşte onlar Kur'an'a inanırlar. Herhangi bir guruh onu inkar ederse onun varacağı yer ateştir. Bunlar şüphen olmasın. Doğrusu o Rabbin katından gelen bir ama insanların çoğu inanmazlar. Evet. allah Teala Allah'ın kullarını yaratmış olduğu fıtrat üzere olan müminlerin durumunu haber veriyor. Onlar kendisinden başka ilah olmadığını itiraf ve kabul edenlerdir. Evet. Ve doğru dinde budur. Aman u Teala da Rabb'i tarafından bir şahit gelen buyuruyor ki Allah'tan bir şahit gelmiştir. O Allah'u u peygamberine vahy etmiş olduğu temiz, mükemmel, yüce, tazim olunan ve Muhammed'in şeriatıyla tamamlanıp sona erdilen şeriattır. Daha sonra ondan önce de Musa'nın defter ve selamet olan kitabını tasdik eden buyuruyor ki Kur'an'dan önce Musa'nın kitabı vardı ve o da Tevrat'tı. Allahu Teala Tevrat'ı bu ümmette kendisine uyulacak bir önder, bir rehber ve Allah katından onlara bir rahmet olarak indirmiştir ki kim ki ona gerçekten iman ederse o kimseyi Kur'an'a iman etmeye götürür. Bu sebeptir ki Allahu Teala işte onlara onlar Kur'an'a inanırlar buyurmuşlardır. Üstümde gelen bir rivayette kardeşlerim Ebu Musa el-Eşari'den geliyor. Aleyhissalâtu vesselâm, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Yahudi veya Hristiyan olsun, bu ümmetten bir kimse beni işitir de sonra bana iman etmezse ateşe girer, buyurmuştur. 18'den 22'ye kadar Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Bunlar, Rab'larının huzuruna götürülürler ve şahitler, Rab'larına yalan uyduranlar bunlardır derler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Onlar ki Allah yolundan alıkorlar ve o yolu eğitmeye çalışırlar ve ahireti inkar edenler de onlardır. Bunlar yeryüzünde aciz bırakacak olanlar değillerdir. Allah'a karşı duracak yardımcılar da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Onlar işitmeye tahammül edemez ve göremezlerdi de. Kendilerini kayba uğratanlar işte bunlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ahirette düş bütün kayba uğrayanlar da bunlardır. Evet. Allahu Teala burada zatına karşı yalan uyduranların Ahiret yurdunda melekler, peygamberler, diğer beşer ve cinlerin huzurunda rüsvay olacaklarını beyan duyurmuştur. Safan İbn Ömer'in elini tuttum. Birden karşısına bir adam çıktı. Kıyamet günü Necva, Rab ile kulun gizlice konuşması hakkında. Hazreti ve vesselam'ın nasıl buyurduğunu işitmiş misin, İşitmiş misin diye sordu. İbn Ömer Evet dedi. O şöyle buyurdu. Allahu Teala mümini yaklaştırır ve onun üzerine affını bağışlamasını koyar. Ona günahlarını ikrar ettirip der ki: "Şu günahı biliyor musun? Falan günahı biliyor musun? Falan günahı biliyor musun?" Kul iki defa "Biliyorum Rabb'im. Biliyorum Rabb'im." der. İşte o zaman Allahu Teala "Muhakkak ki ben bunları dünyada gizlemiştim." Bugün ise onları sana bağışlıyorum buyurur. Sonra iyiliklerinin kitabı dürülür. Diğerlerine veya kafirlere gelince bütün yaratıkların huzurunda Rablarına yalan uyduranlar bunlardır diye nida olunur. 23-24 Doğrusu inanan salih ameller işleyen ve Rablarına boyun eğenler işte onlar da cennetlik olanlar orada diyen kalacaklardır. Bu iki cümlenin durumu kör ve sağır kimseyle, gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. İkisi bir olur mu hiç? Hala ibret anlıyor musunuz? allah Teala, mutsuzların durumunu zikrettikten hemen sonra mutlu kişileri zikrediyor. Onlar iman edip salih amel işleyenlerdir harçları iman etmiş, organları sözlü ve fiil olarak Allah'a itaat etmiş olan şeyleri yapma, münker olanı terk etmek suretiyle salih ameller işlemişlerdir. Bunlarla cenneti miras olarak almışlardır. Allah bizi onlardan eylesin. 25, 26 ve 27 Gerçekten Nuh'u da kavmine göndermiştik. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu ben hakkınızda acıklı bir günün azabından korkuyorum. Bunun üzerine kavminden küfredenlerin elebaşları dediler ki, biz senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İçimizde sadece ayak takımının başlangıçta düşünmeden sana uydukları gözümüzün önündedir bizim bize üstün bir meziyetinizi görmüyoruz. Aksine biz sizi yalancılar sayıyoruz. allah Teala burada Nuh Aleyhisselam'dan haber veriyor. O Allah-u Teala'nın yeryüzü halkından putlara tapan müşriklere göndermiş olduğu ilk elçidir. O kavmine uyarıyı devam ettikçe onlar kavminin önde gelenleri ona itiraz etmiş ve sözlerini hep yalanlamışlardır 28 Nuh dedi ki ey kavmin eğer Rabbim tarafından bir delilim bulunur ve o katından bana ihsan eder de bunlar sizden gizli kalırsa onu istemediğiniz halde size zorla mı kabul ettireceğiz evet allah Teala Nuh'un kavmine ey kavmin eğer Rabbim tarafından bir delilim bulunur ben kesin bilgi, apaçık bir iş, gerçek ve doğru bir peygamberlik ki o hem nur hem de onlara Allah'ın büyük bir rahmetidir ki üzerine olursam ve bunlar da size gizli kalır ona ulaşamaz onun kadrini bilmez aksine onu yalanlamaya ve reshetmeye koşarsanız onu istemediğiniz halde size zorla mı kabul ettireceğiz diyor 29 ve 30 Ey kavminin Buna karşılık olarak sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim ücretim yalnız Allah'a ait. İnananları da kovacak değilim. Çünkü onlar Rab'larına kavuşacaklardır. Ne var ki ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Ey kavim ben onları kovarken beni Allah'a karşı kim savunur? Hala düşünmüyorum musunuz? Nuh burada kendini savunuyor ve kavmine nasihatlerde bulunuyor. 31'den 35'e kadar ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum. kaybı da bilmem. Melih'im de demiyorum. Hor gözlüklerinize Allah iyilik vermeyecektir de demiyorum. İşlerinde olan en iyi bilen Allah'tır. Yoksa ben de zalimlerden olurum. Onlar da dediler ki ey Nuh, bizimle tartıştın çok uğraştın doğru sözlüysen haydi tehdit ettiğin şeyi getir dedi ki onu size dilediği takdirde ancak Allah getirir ve siz onu asla adil bırakamazsınız Allah sizi azdırmak isterse ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz Rabbiniz odur ona döndürüleceksiniz yoksa onu kendiliğinden uydurdu mu derler de ki ben bunu uydurduysam vebali banadır oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan tamamen uzakım. Evet. Nuh Aleyhisselam kendisini Allah'ın izniyle tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadete çağıran Allah'ın bir elçisi olduğunu Bundan dolayı onlardan bir ücret istemediğini, bilakis o şerefli olsun, değersiz olsun kim rastlarsa hakka davet ediyor. Ona icabet eden kurtulmuştur. Ve ondan yüz çeviren felak olacaktır, diyordu. Nuh'un havni ise azabını çabucak istediler. Eğer doğru sözlerden sen azabı getir de görelim dediler. Nuh Aleyhisselam kendisinin bir beşer olduğunu, bir Resul olduğunu ve kendisinin bunu getirmeye muhtedir olmadığını ama Allah isterse onu onların geri çeviremeyeceğini bildiriyor. 36'dan 39'a kadar Nuh'a vahyolundu ki senin kavminden iman edenlerden başkasını asla inanmayacaktır. Bunun için onların işlediklerine üzülme. Gözetimimiz altında sana bildirdiğimiz gemiyi yap. Zulmedenler için bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Yemin yapmaya başladı. Kalbinin ileri gelenleri yanına uğradıkça onundan eğlenirlerdi. O da dedi ki, bizimle alay ediyorsunuz ama sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Rüsva edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kime ineceğini göreceksiniz. 40. Nihayet buyruğumuz gelip sular kaynamaya başlayınca her cinsten birer çift ve hakkında hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu ve inananları gemiye al dedik. Zaten onunla beraber pek az kimse inanmıştı. Evet. Hiç kesilmeyen aralıksız devamlı yağmurlardan ibaret Allah'ın emri gelince bu Allahü Teala'nın Nuh'a bir vaadidir. Bu öyle bir yağmurdu ki allah Teala başka bir hususta bir ayet-i kerimede bunun üzerine biz de gök kapılarını boşanan sularla aşmıştık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık da su belirtilen bir ölçüye göre birleşiverdi. Onu tahtadan yapılmış mıhla çakılmışa bindirdik. Nankörlük edilmiş olan mükafat olmak üzere bizim gözetimizde yürüyordu, duyulmuştur. Evet. Ve Nuh tufanına işaret ediyor. Ve inananlar gemiye binip kurtuldular. Küf edenlerse boğuldular. 41'den 43'e kadar Nuh dedi ki ona binin. Onun akıp gitmesi de durması da Allah'ın adı Rabbim muhakkak gafur ve rahimdir. Dağlar gibi dalgalar içinde onları götürürken, Nuh bir kenarda ayrı kalmış oğluna, bizimle beraber gel, küfredenlerle birlikte olma diye seslendi. O dağa sığınırım, beni sudan kurtarır deyince, Nuh, Bugün Allah'ın rahmetine erişenden başkası için Allah'ın buyrundan kurtuluş yoktur dedi. Ve aralarına dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu. Evet. Allah s.a.n. vs. burada Mustafa'ndan bahsetmeye devam ediyor. Ve dağlar gibi dalgalardan bahsediyorum. Ayrıca Nuh bir kenarda ayrı kalmış oğluna bizimle beraber gel diye duyuyor Bu dördüncü oğlu olup ismi Yamidi ve kafirdi. Babası gemiye binerken onu imana kendileriyle beraber gemiye binmeye kafirlerin boğulacağı gibi boğulmamaya çağırdı. O da daha sığınırım beni sudan kurtarır dedi. Evet. Ama buna rağmen onun akıbeti de küfür edenlerin akıbetiyle birlikte oldu. 44 denildi ki ey yer suyu çek ey gök sen de tut. Su çekildi işte bitti. Gemi Cudi'ye oturdu. Zalimler guruhu Allah'ın rahmetinden uzak olsun dendi. Evet. Ve böylece Nuh Tufan'ın ona verilmiştir. Ebû gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz Yahudilerden bir kısım insana uğradı. Onlar Aşure günü oruç tutuyordu. Ali sallallahu aleyhi ve oruç nedir dedi. Onlar bugün de Allah Musa'yı ve İsrailoğullarını suda boğulmaktan kurtardı ve bugün de Firavunu suda boğdu. Bugün de gemi Cudi üzerine oturdu ve biz de bunun için oruç tutuyoruz demişlerdir aleyhissalatü vesselam siz bunlara muhalefet edin bir gün evveline bir gün ahirine ilave edin çünkü ben onlara bunlardan daha yakınım buyurmuştur 45 46 ve 47 Nuh Rabbına yakardı ve ey Rabbim oğlum benim ailemdendi ama senin vaadin haftır ve sen hakimlerin en iyi hükmedensin dedi. Buyurdu ki ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü kötü bir iş işlemiştir. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme, Cahillerden olmaman için sana öğüt veriyorum. Rabbim bilemediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve yargılamazsan Hüsrana uğrayanlardan olurum. Evet. Hazreti Nuh'un bu sorusu, suda boğulan çocuğun durumu hakkında bilgi edinmek içindir. Diyor ki, ey Rabbim, oğlum benim ailemdi. Sen bana ailemin kurtulacağını vaat ettin. Muhakkak ki senin vaadin haktır, ondan dönülmez. O halde sen hüküm verenlerin en iyi hükmedeni olduğun halde nasıl sudan boğuldu? Allahu Teala Eynu, o senin aylenden kurtarınmalarına vaat ettiğim ailenden sayılmaz. Zira ben ancak ailenden iman edenlere kurtuluşunu sana vaad ettim. Bu sebepledir ki hakkında hüküm verilmiş olanlardan idi buyurmuştur. Evet, su da bu bu çocuğun Hazreti Nuh'un oğlu ve Allah Subhanahu ve Teala kendisini uyarıyor cahillerden olma diyor. Ve Nuh Aleyhisselam hemen tövbe yoluna giderek beni bağışlamaz ve yargılamazsan andılsın ki üç tane uğrayanlardan olurum duyurmuştur. 48 Ey Nuh bizim katımızdan selametle in sana ve seninle beraber olan ümmetlere hayır ve bereketler olsun. Ama Öyle ümmetler vardır ki bunları bir süre geçindireceğiz, sonra onlara can yakıcı bir azap vereceğiz denildi. Rabbimiz subhanahu ve teala burada gemiyi cüdi üzerine oturup durdurduğunu, Allah katından selametle inmesi söylendiğini, bu selamet onun üzerine onunla birlikte olan müminlere ve kıyamet gününe kadar onun zürriyetinden gelecek bütün müminleredir. Allah bizleri hayırların içinde kılsın. 49 İşte bunlar kayıp haberlerindendir ki sana vahyediyoruz. Ne sen ne de kavmin daha önce bunları bilemezdiniz. Öyleyse sabret. Çünkü akıbet mutlakilerindir. Allah subhanahu ve teala peygamberine bu kısa ve benzerleri kayıp haberlerindendir. Geçmiş kayıpların haberleridir. Sanki sen onlara şahit imişsin gibi, olduğu şekilde onları sana haber veriyoruz. Tarafımızdan sana bir vahiy olarak bunları bildiriyoruz. Ne sen, ne de kavmin. Daha önce bunları bilemezdiniz. Ne sende ve ne de kavminden bir kimse de bu hususta herhangi bir bilgi yoktur ki seni yalanlayanlar muhakkak sen bunları ondan öğrendin desinler. Bilakis sana bunları Allah doğru bir şekilde oldukları halde mutabık olduğunu haber vermiştir. 50, 51 ve 52 A'da kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki ey kalmın. Allah'a ibadet edin... ...ondan başka ilahınız yok... ...yoksa sadece yalan uyduran... ...kimseler olursunuz... Ey kavmim... ...ben sizden... ...bunun için bir ücret istemiyorum... ...benim ücretim yalnız... ...beni yaratana aittir... ...aklınız ermiyor mu... ...ey kavmim... ...Rabbınızdan mağfiret dileyin... ...sonra tövbe edin ki... ...size gökten bol bol yağmur göndersin kuvvetinize kuvvet katsın ve suçlar olarak dönmeyin Allah subhanahu ve teala at kavminden bahsediyor ve onlara tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadeti emrediyor uydurmuş olduğu ve ilah isimlerini yakıştırdıkları putlardan men etmesi için kardeşleri Hud'u gönderdiklerini gönderdiğini haber veriyor 53'ten 56'ya kadar Onlar dediler ki Ey Hud Sen bize apaçık bir burhanla gelmedin Senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk edemeyiz Ve sana inanmayız İlahlarımızdan biri Seni fena çarpmış demekten başka bir şey de söylemeyiz Dedi ki Doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum Siz de şahit olun ki sizin Allah'tan başka koştuğunuz şeylerden ben uzağım. Hepiniz birlikte tuzak kurun bana. Sonra da hiç müsaade etmeyin. Ben sadece benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı yoktur ki o alnından tutmasın. Elbette doğru yoldadır benim Rabbim. Allah subhanahu ve teala onların peygamberlerine Ey Hud sen bize davana dalalet edecek apaçık bir burhandan gelmedin. Senin mücedet onları terk edin sözüyle biz ilahlarımızı terk etmeyiz ve sana inanıp seni doğrulamayız buyurmuşlardır. Evet. Allah subhanahu ve teala da onlara kendisinin hak olduğunu ve muhalefet edenlerin başlarına neler geleceğini bir düşünün diyerek ihtar ediyor. 57 Yüz çevirirseniz bilin ki ben size neyi bildirmek için gönderildimse onları bildiririm. Rabbim yerimize sizden başka bir kavmi getirebilir ve siz ona bir şey yapamazsınız. Doğrusu Rabbim her şeyi hakkıyla koruyandır. Emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki müminleri tarafımızdan bir rahmetten kurtardık. Onları katı bir azaptan kurtardık. At da Rabbinin ayetlerini bile bile inkar ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Bu dünyada da kıyamet günündedir lanete uğradılar. Bilin ki At Rabbini inkar ettiler ve yine bilin ki Hud'un kavmi At Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Kut onlara Allah'ın emrini bildirdi ve onları ibadete davet etti. Kendisinin isaretten görevli olduğunu ve Allah'a onların hiçbir şey ortak koşmalarını emret, hoşmamalarını emretti. Onlar bunu reddediyor. Allahü Teala emrimiz gelince buyurur ki bu kısır yağmur getirmeyen ve Nebatı döllenmeyen rüzgardır. Allahü Teala sonuncularına kadar onları felak buyurmuş, Kut ve ona tabi olanları rahmeti lutfu çok ağır bir işkencelerden kurtarmıştır. Ve daha sonra atla Rabbin ayetlerini bile bile inkar ettiler, Allah'ın peygamberine isyan ettiler. Zira bir peygamberi inkar eden bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Zira Kendisine imanın vacip olması yönüyle onlardan hiçbirinin arasında bir fark yoktur. Ad hudu inkar etmiş ve onu inkar etmeleri bütün peygamberleri inkar etme mevkinde kabul edilip bulunan bir tutulmuştur. Ve her inatçı zorbanın başına gelen onların başına da gelmiştir. 61. Semuda'da da kardeşleri salihi gönderdik ey kavmin Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur odur sizi yeryüzünden yaratıp orayı imar etmenizi isteyen mağfiret dileyin ondan sonra da tövbe edin şüphesiz Rabb'in size yakındır kabul edendir dedi 62 dediler ki ey Salih aranızda bundan önce kendisinden iyilik beklenmiş kimseydin sen şimdi kalkıp da Babalarımızın tattıklarına tapmaktan bizi var geçirmek mi istiyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden şüphe ve endişe içindeyiz. Dedi ki ey kavmin, Rabbimden açık bir delilim olur. Bana rahmet eder ve ben ona baş kaldırırsam, Söyleyin bakalım, beni Allah'a karşı kim savunur? Bana hüsranlardan başka bir şey kazandırmazsınız. 64'ten 68'e kadar Ey kavmin Bu size bir ayet olarak Allah'ın yarattığı dişi devedir Bırakın onu da Allah'ın toprağında oklasın Ona kötü maksatla Dokunmayın Yoksa siz pek yakın bir azaba uğrarsınız Buna rağmen Onu kesip devirdiler O zaman yurdunuzda Üç gün daha kalın Bu yalanlanmayacak bir sözdür dedi Emrimiz gelince talihi ve beraberindeki müminleri tarafımızdan bir zahmet ile azaptan ve o günün rüsvaylığından kurtardık. Doğrusu Rabb'in kavidir, azizdir. Gülmedenleri bir çığlık tuttu, oldukları yerde dizüstü çöküverdiler. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki Semud, Rab'larını inkar etmişlerdi ve yine bilin ki Semud, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmıştır evet. Allah subhanahu ve teala Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdiğini haber veriyor ve onların aralarında olan nesilleri ve Salih aleyhisselamın onları yine diğer resuller gibi Allah'a davet ettiğini onlar bunu yalanladığını ve kendisinden bir mucize istediğini Allah'ın da onlara bir deveyi gönderdiğini deveye ilişmemelerini emrettiğini ve onlar deveye iliştiğinde de başlarına gelen belayı zikretmiştir. 69 ve 70 Evçilerimiz İbrahim'e müjdelerle gelmiş selam demişlerdi de o selam demiş ve beklemeden onlara kızartılmış bir buzayı ikram etmişti. Ellerini ona uzanmadığını görünce durumlarını beğenmedi ve içine korkutmuştu korkma biz Lut kavmine gönderildik dediler 71, 72 ve 73 karısı ayaktaydı bunun üzerine güldü biz de ona İshak'ı İshak'ın ardından Yakub'u müjdeledik vay başıma gelenler ben mi doğuracağım ben kocamış biri şu elimde biri ihtiyar iken doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi dediler ki Allah'ın işine mi şaşarsın Ey evin hanımı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinedir. O hamittir, mecittir. Evet. Allah subhanahu ve teala, elçileri olan meleklerin Hazreti İbrahim'e müjdelerle geldiklerini haber veriyor. Meleklerin ona israfı müjdelediklerini söylediğinde, onlar şaşırıp kalıyor. Ve akabinde benim gibi bir koca karı, bunun gibi bir ihtiyardan mı Çocuk olacak diyor 74, 75 ve 76 İbrahim'in korkusu Geçince de müjde kendisine Ulaşınca Lut kalma hakkında bizimle tartışmaya Girişti Doğrusu İbrahim yumuşak huylu Çok işli Ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi Ey İbrahim Bundan vazgeç Zira Rabbinin sermanı gelmiştir. Onlara muhakkak geri çevrilmeyecek bir azap gelmektedir. Buyurulmuştur. Rabbimiz Sübhane Teala bu ayetlerde melekler onun ikram ettiğinden yemediklerinde gönlüne bir korku düşmüştü. Bu korkusu gidip de melekler onu çocukla müjdeleyip Lut kavminin helakını haber verdiğinde onlarla konuşmaya başlıyor ve onlardan onun aslını istiyor. Evet. Ama ona bu emredilmiş bir iştir. Bizimle bu konuda tartışmaya girmedir. Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselam için doğrusu İbrahim yumuşak huylu, çok işli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi diyerek onu övüyor 77, 78 ve 79 elçilerimiz Lut'a gelince onların gelmelerinden endişeye düştü çok sıkıldı ve o işte bu çetin bir gündür dedi kavm ona koşa koşa geldi daha önce de kötü işler, işlerlerdi ey kavmim işte kızlarım bunlar sizin için daha temiz Allah'tan korkun da misafirlerin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde akveler bir kimse de yok mu? dedi. Dediler ki senin kızlarınla bizim bir ilgimizin olmadığını biliyorsun. Sen ne istediğimizi biliyorsun. 80 ve 81 Keşke size yetecek bir kuvvetim olsaydı veya sağlam bir yere sığınsaydım dedi. Dediler ki ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana ilişemeyecekler. Bir ara geceleyin ailemle birlikte yola çık, karnın dışında kimse geri kalmasın. Doğrusu onların başına gelecek olan, onun da başına gelecektir. Onların başına gelecek sabahleyindir. Daha sabah yakın değil mi? Allah subhanahu ve teala, Peygamberi Lut'tan haber vererek, muhakkak ki Lut onları, Keşke size yetecek bir kuvvetim olsaydı sözüyle tehdit etmiş. Yani keşke size yetecek bir kuvvetim olsaydı da siz cezalandırmış olsaydım. Bizzat kendim ve aşiretim size gerekenleri yapsaydım. Bu sebepledir ki Ebu Hureyye'den gelen bir rivayette vesselam, Allah Züca rahmet etsin. Muhakkak ki o sağlam bir yere sığınmıştı allah Teala ondan sonra hiçbir peygamber göndermemiştir ki onu havminden kalabalık bir grup içinde göndermiş olmasın. Evet. İşte Lut bu sırada melekler kendilerinin ona Allah'ın elçileri olduklarını, havminin kendisine ilişemeyeceğini haber verdi ve ey Lut biz Rabb'in elçileriyiz. Onlar sana ilişemeyecektir. buyurdu ve daha sonra sabahtan önce orayı terk etmesi gerektiğini ve geriye kalanların helak olacağını söylüyor 82 ve 83 emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik ve üzerine yığın yığın sert taşlar yağdırdık ki bu taşlar Rabbinin katında işaretlenmiştir bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaktır evet Allah subhanahu ve teala o kavmini felak ettiğini ve zalimlerin başına geleceğin o olduğunu söylemiştir. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, Rûd kavminin yaptığını, yapanı bulduğunuz zaman, hem yapanı hem de yapılanı öldürün. Kendisine rivayet eden bir hadis-i şerifte yine evli olsun veya olmasın rivata yapan öldürülür, duyurmuştur. Evet. 84, Medyen'e de kardeşleri Şuaybi yolladık dedi. Dedi ki, ey kavmin, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yok. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi iyi bir halde, refah içinde görüyorum. Ve sizi azabla kuşatacak bir günden korkuyorum. Allah subhanahu ve teala, Medyen'e de, kardeşleri Şuaib'ı yolluyor. Bunlar Araplardan bir kabil olup Hicaz ve Şam arasında Me an ülkesine yakın ve onlarla tanınan adına Medyen denilen bir yerde oturuyorlardı. 85 ve 86 ve 87-88 Ey kavmin ölçüyü ve tartıyı hakkaniyetle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. İman ediyorsanız Allah'ın geri bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Sonra ben sizin üzerinizde bir koruyucu da değilim. Dediler ki ey Şüayb senin namazın mı bize babalarımızın taptıklarını ve mallarımızı dilediğiniz gibi kullanmamızı men ediyor. Sen doğrusu aklı başında yumuşak huylu birisin. Dedi ki ey karnım ben Rabbimden apaçık bir delil üzerine iken, o bana kendisinden güzel bir rızık ihsan etmişse ne dersiniz? Size yasakladığım şeylere aykırı hareket etmek istemem, istemem, gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir isteğim yoktur. Başarı mancak Allah'tandır. Ona tevekkül ettim, ona yöneldim. 89. Ey kalmın bana karşı gelmeniz Nuh kavminin, Hud kavminin, Salih kavminin başına gelen felaketin benzerini sakın başınıza getirmesin. Rut kavmi de sizden pek uzak değildir. 90. Rabbinizden mağsul dileyin, sonra da tevbe edin. Ona doğrusu benim Rabbim rahimdir ve duttur. 91 ve 92. Dediler ki ey Şüayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyor ve seni aramızda cidden zayıf görüyoruz. Taraftarların olmasaydı seni taşlardık. Esasen sen bizim yanımızda şerefli kimse de değildin. Dedi ki ey kavmın benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki ona sırt çeviriyorsunuz? Doğrusu Rabb'im sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Allahu subhanahu ve teala Şuaib lan kavm arasında geçenleri bizlere bildiriyor ve Şuaib Aleyhisselam'ın onlara her fırsatta hakkı haber verdiğini ama onların her fırsatta hakaret edip yalanladığı ve inkar ettiğini görüyoruz. Şuaib onlara tövbe etmelerini, mağfiret dilemelerini, Allah'ın onları kabul edeceğini söylemesine rağmen onlar bunu reddediyorlar. 93. Ey kavmin elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de yapacağım Kime rüsva edecek bir azabın geleceğini Ve kimin yalancı olacağını bileceksiniz Gözetleyin Doğrusu ben de sizinle beraber Gözetleyenlerdenim 94-95 Emrimiz gelince Şu aybı ve beraberindeki inananları Katımızdan bir rahmet ile kurtardık Zulmedenleri de korkunç bir ses yakaladı. Ve oldukları yerde dizüstü verdiler. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki Semud'da, Medyen'de Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Evet. Allah subhanahu ve teala peygamberinin kavmine davet edildiğinde peygamberlerin getirdiği bu daveti reddettiklerinde icabet edenlerin kurtulduğunu ve İnkar edip zıttına hareket edenlerin ise felak olduğunu haber veriyor. Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu emir ve nehirleri kabul eden hayatımızın samimi, ihlaslı kullardan eylesin 96, 97, 98 ve 99 Andılsın ki Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve Erkan'ına gönderdik. Yine de onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri hiç de doğru değildi. O kıyamet gününde kavmine öncülük eder ve onları ateşe götürür. Ne kötü yerdir onların gittikleri yer. Hem burada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Kendilerine verilen bu bağış ne kötü bir bağıştır allah Teala, Hazreti Musa'yı ayetleri kesin, parlak, delil ve hüküketleriyle Kıpti millet olan, Mısır diyarının kralı olan Firavun'a gönderdiğini haber veriyor. Firavun algınlık ve sapıklıkta yoluna ve metoduna uydular. Oysa Firavun'un emri hiç de doğru değildi. Onda bir olgunluk ve hidayet de yoktu. Sırf bilgisizlik, sapıklık, küfür ve inattan ibaret olduğunu bildiriyorum. Evet. Yüz ve yüz bir Bunlar o kasabanın haberleridir ki sana anlatıyoruz. Onların bir kısmı hala duruyor. Bir kısmı ise silinip gitmiştir. Onlara biz zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin önünü gelince de Allah'ı bırakıp hatlıkları ilahı kendilerine bir fayda vermedi. Kayıplarını artırmaktan başka bir işe de yaramadı. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, bu peygamberlerin ümmetleriyle beraber, haklarında cereyan eden olayları, kafirleri nasıl helak buyurup, inananları nasıl kurtardığını zikrettiğinden, buyuruyor ki, bunlar o kasabaların haberlerindendir. Sana anlatıyorum, Onların bir kısmı hala mamur halde duruyor, bir kısmı ise helak olmuş, köhleleşmiş ve silinip gitmiştir. Onları helak ettiğimizde biz onlara zulmetmedik. Fakat elçilerimizi yalanlama ve onları inkar etmek suretiyle kendi kendilerine zulmettiler. 102. İşte böyledir Rabbinin yakalayışı. Kasabalarının zalim halkını yakaladığı zaman, çünkü onun yakalaması pek şiddetli hem de acıtlıdır. Allah subhanahu ve teala peygamberlerimizi peygamberlerimizi yananlayan o zalim nesilleri nasıl helak etmişsek aynı şekilde onların benzer ve emsallerinde böyle yaparız buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala muhakkak ki zalime mühlet verir. Nihayet onu yakaladığında asla kutulamaz buyurmuş. Sonra da işte böyledir Rabbinin yakalayışı. Kasabaların zalim halkını yakaladığı zaman çünkü onun yakalanması hem şiddetli hem de acıtlıdır ayetini. 103, 104 ve 105 Muhakkak ki ahiret azabından korkanlar için bunda ayet vardır. O gün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 peygamberlere yardım etmemiz ve inananları kurtarmamızda hiç şüphesiz ahiret yurdundaki vaadimizin doğruluğuna ibretler ve ayetler vardır buyurmuştur. Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman etmiş olanlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şehadet diyecekleri günde mutlaka yardım ederiz buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala o büyük günden bahsederek bütün melekler orada hazır bulunur. Bütün peygamberler orada toplanır. insan, cin, kuş, vahşi hayvanları ile toplam bütün yaratıkların toplanacağı bir günden onların hakkında zerre ağırlığı zulmetmeyen adil hüküm verir. Şayet bir tek iyilik dahi olsa bu onu katında artırır buyurmuş. Ve orada beddah olanların başına geleceği anlatıyor. 106 ve 107 Beddahlara gelince onlar cehennemdedirler. Orada yüksek sesle sorulurlar. Gökler ve yer durdukça orada temelli kalacaklardır. Rabbinin dilediği müddet başka. Muhakkak ki Rabbin dilediğini yapandır. Aleykümselam hoş ve hoşgeldiniz. Rabbimiz burada onların gireceği yerin cehennem olduğunu ve Allah'ın kimseye zulmetmeyeceğini bildiriyor. Bahtiyar olanlar ise cennettedirler. Gökler ve yer durdukça temelli kalacaklardır orada. Rabbinin dilediğinden başka bu arda arkası kesilmeyen bir vergidir buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala burada peygamberlere tabi olmuş olan bahtiyarlar ise cennettedirler gökler ve yer durdukça orada temelli kalacaklardır Rabbinin dilediği başka evet ve vesselam efendimiz sizin için sıhhatli olmak var ebediyen hasta olmayacaksınız size yaşamak var asla ölmeyeceksiniz sizin için genç olmak var asla ihtiyarlamayacaksınız sizin için devamlı nimetlendirmek var ebediyet yoksul düşmeyeceksiniz. İşte Allah Teala'nın yapmakta olduklarınızdan dolayı mirasçı kıldığınız cennet işte budur diye seslenir. Kavlinden miras budur diyerek bu ayete işaret etmiştir. 109, 110 ve 111. Öyleyse bunların taptıkları şeyler konusunda sakın şüphede olma. Daha önce babalarının taptıkları gibi onlar da taparlar onların taylarını eksiksiz diyeceğiz. And ki Musa'ya da kitabı verdik de hakkında ihtilafa düştüler. Eğer bundan bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hüküm verilmiş, bitmişti bile. Doğrusu onlar bundan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Hiç şüphe yok ki Rabbin herkese amellerinin karşılığını tamamen ödeyecektir. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır Allah subhanahu ve teala müşriklerin taptıklarının batıl bilgisizlik ve sapıklık olduğunda şüphen olmasın muhakkak ki onlar daha önce babalarının taptıklarına tapıyor onların içinde bulundukları durum hakkında bilgisizliklerinde babalarına tabi olmaktan başka bir dayanakları yoktur allah Teala bu yüzden onları yaptıklarının tam karşılığı bir ceza ile cezalandıracak, alemlerden hiç kimseyi azaplandırmadığı bir azap ile onların kafir olanını azaplandıracaktır. Şayet onların iyilikleri olursa allah Teala ahiretten önce dünyada bunların karşılığını onlara tam olarak ödeyecektir. Sonra Rabbimiz subhanahu ve teala Musa'ya kitap verdiklerini zikrediyor insanlar onun hakkında ihtilafa düşmüş kimi iman etmiş kimi de onu inkar etmiştir o halde ey Muhammed senden önce geçen peygamberlerde senin için güzel bir örnek vardır seni yalanlamaları seni öfkelendirmesin ve bu sene kederlenip korkutmasın buyurmaktadır 112 ve 113 öyleyse sen Emrolunduğun gibi dost doğru hareket edin. Beraberindeki tövbe edenlerden de aşırı gitmeyin çünkü o yaptıklarınızı görür. Hılmadanlara meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra yardımda göremezsiniz. <gülüyor> en önemli ayetlerden bir tane Emirlerden bir tanesidir. Öyleyse ise emrolunduğun gibi dost doğru beraber hareket et buyurmuştur. allah Teala Resulü ile inanan kullarına dost doğru yolda devam ve sebat emrediyor. Bu zıt gidenlere muhalefet ve düşmanlara karşı zaferde yardımların en büyüğüdür. Onları hatta aşmaktan ve azgınlıktan men ediyor. Zira bu bir müşriye karşı dahi olsa helaklıktır, helak edicidir. allah Teala kullarının amellerini en iyi gören olduğunu, hiçbir şeyden gafil olmadığını, ona hiçbir şeyin gizli kalmayacağını belirtiyor ve zulmedenlere meyletmeyin buyuruyor. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kendisine Kur'an okunmasını istiyor. Kur'an okunurken bu ayetler geldiğinde kendisi yeter, yeter işte benim büküldük diyerek orada susturuyor. 114 ve 115 gündüzün iki tarafında ve gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt edenlere bir öğüttür. Sabret çünkü Allah'a İhsan edenlerin ücretini zayi etmez. Evet. Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indiriyor. Bu ayetin yugul sebeplerinden birisi sahabelerden birisi hurma satarken kendisine bir kadın hurma almaya geliyor. Şurada daha iyileri var diyerek öbür diye çekiyor ve onunla birçok şeyler yapıyor ve Vesselam'a gelip ben savaşta olan bir gazinin hanımına işte öptüm sıktım şunu şunu yaptım cinsi münasebetten başka her şeyi yaptım dediğinde ve Vesselam çok kızıyor ve ona sen Allah yolunda savaşan birinin hanımına bunu mu yaptın diyerek azarlıyor ve arkasından Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu ayetleri indiriyor. Gündüzün iki tarafında ve gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir, buyurmuştur. Evet. Arkasından hemen Ömer, Ey Allah'ın Resulü, bu ona mı has? Hayır. Ümmetimin başına gelen herkese has, duyurmuştur. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, namazı evin önünden geçen bir ırmağa benzetmiş, kim bu ırmağa girer, günde beş sefer yıkanırsa, bunda kalır mı? Hayır, ey Allah'ın Resulü dediklerinde, işte namazın misali budur, buyurmuştur. Evet, yine aynı şekilde, kötülükler demek ki tövbeden sonra yapılan iyilikler ne yapıyormuş, Gidiyormuş. 116 ve 117, sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğa engel olmalı değil miydiler? Onlardan kurtardıklarımız pek azdır. Zalim olanlar ise yalnız kendilerine verilen refahın ardına düştüler. Suçlu kimselerdi onlar. Kasabaların halkı ıslah edip dururken Rabbin haksız yere onları yok etmez. Allah subhanahu teala Geçmiş nesillerde aralarında meydana gelen kötülükler, münkerler ve yeryüzünde fesat çıkarmalarından men edecek hayır ehli kimseler bulunmalı değil miydi diye soruyor. Vallahi Teala onlardan kurtardıklarımız pek azdır buyuruyor ki bu nevi den kimseler onların içinde az bulunup çok değildiler. İşte Allah Teala'nın o kavimlerin durumlarının değiştirildiği ve ansın azaba düşer kaldıkları sırada kurtardıkları bunlardır bu sebepledir ki allah Teala bu şerefli ümmete işlerinde iyiliği emreden ve kötülükten meneden kimsenin bulunmasını emretmiştir 118 ve 119 Rabbim dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı onlar ise hala ayrılmaktadırlar esasen bunları bunun için yaratmıştır Rabbinin rahmet ettikleri müstesnadır Bununla beraber Rabbinin şu sözü de tamamen yerine gelmiştir. Şüphesiz ki ben cehennemi hep insan ve cin ile dolduracağım. Evet. Allah subhanahu ve teala bütün insanları iman veya küfür ümmet tek bir ümmet yapmaya Kadir olduğunu haber veriyor. Ama insanlar arasında dinlerinde, inançlarında ve mezheplerinde ve ayrılığın hala devam ettiğini ve sadece inanan insanların birleşeceğini bildiriyor. Halbuki ben onlardan birleşmelerini istedim. Onlar hala ayrılmaya devam ediyorlar buyurmuştur. Buhar ve Müslüm'de gelen bir rivayette aleyhi ve Selam Efendimiz cennet ve cehennem hasımlaştılar. Cennet, bana ne oluyor ki bana sadece insanların zayıfları ve önemsizleri girecek diyor. Ateşte ben sadece büyüklenenler ve zalimler için seçildim dedi. Allahu Teala cennete sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim buyurdu. Ateşe de sen benim azabımsın. Seninle dilediğinden intikam alırım. Her birinizde doldurulacaksınız buyurdu. Cennete gelince onda devamlı bir üstünlük olacak. Nihayet Allahu Teala onun için cennet faziletlerinde kalacak, yaratıklar yaratacaktır. Ateşe gelince, o daha yok mu demeye devam edecek, ve sonunda, aziz olan Rab, üzerine ayağını koyacak ve, izzetim hakkı için yeter, yeter diyecek. 120. Peygamberlerin haberlerinden, sana nakletmemiz, senin kalbini bunlarla, pekiştirmek içindir. Onunla sana hak, müminlere öğüt ve, nasihat geldi evet. peygamberlerin kıssalarını ve Allah'ın hem onları hem de onlara inananları nasıl kurtardığını kafirleri nasıl helak ettiğini içeren bu surede kafirlerin geri durup yüz çevirdiği müminlerin ise mutmain olduğu öğütler, nasihatler, doğru haber ve hakkı sala sana gelmiştir buyuruyor 121 ve 122 İnanmayanlara de ki elinizden geleni yapın biz de yapacağız. Bekleyin biz de bekleyeceğiz. Allah subhanahu ve teala Resulüne tehdit şeklinde Rabbinden getirdiklerine inanmayanlara böyle söylemesini emrediyor. 123 Göklerin ve yerin kaybı Allah'a aittir. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona ibadet et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah subhanahu ve teala göklerin ve yerin bilinmezliklerini bildiğini, dönüşün kendisine ait olduğunu, hesap günü her bir amel işleyene karşılığını tam olarak vereceğini haber veriyor. Yaratma ve emir onundur. allah Teala kendisine ibadeti ve kendisine tevekkülü emretmiştir ona tevekkül edip dönenlere o kâfidir. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin rahmetini bereketini üzerimizden eksikmesin Hud suresi de burada bitti ve bunun mükafatını Rabbim bizlere azak etsin hamd onadır O'dur bu yüce lütuf ve ihsanların sahibi. Velhamdülillahi evet. Rabbil Alemin.